Topkapı Sarayı Osmanlı sultanlarının ikametgahı, devletin yönetim ve eğitim merkezidir. İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460-14 78 tarihleri arasında yaptırılmış olan ve zaman içerisinde bazı ilavelerin yapıldığı sarayda, Osmanlı padişahları ve saray halkı 19. yüzyıl ortalarına kadar ikamet etmiştir. 1850'lerin başında sultanlar, mevcut saray 19. yüzyılın devlet protokolü ve merasimlerine ilişkin gereksinimleri karşılamakta yetersiz kaldığı için Boğaz'daki Dolmabahçe Sarayı'na taşınmışlardır. Ancak saltanat hazinesi, mukaddes emanetler ve imparatorluk arşivleri Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmiş, bir baba ocağı olması ve mukaddes emanetleri barındırmasından dolayı burada devlet törenleri yapılmaya devam edilmiştir. Topkapı Sarayı, Osmanlı Monarşisi 1922'de kaldırıldıktan sonra, 3 Nisan 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle müzeye dönüştürülmüştür. Fatih Sultan Mehmet Fatihten sonra Beyazıt da bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerde, daha sonra eski saray olarak alacak olan bir saray yaptırmıştır. Fatih, bu ilk saraydan sonra, önce Çinili Köşkü, ardından da yapımı tamamlandığında yerleşecek olduğu Topkapı Sarayını inşa ettirmiştir. Fatih, bu saraya Osmanlıca'da yeni saray anlamına gelen Sarayı Cedid ismini vermiştir. Yeni saraya Topkapı Sarayı denmesi ise şöyle gerçekleşmiştir. Sultan Mahmud tarafından Bizans surlarının yakınına yaptırılan ve önündeki selam topları nedeniyle Topkapı Su Sahil Sarayı denilen büyük ahşap sahil sarayı bir yangında tamamen kül olunca, bu sarayın ismi Yeni Saraya verilmiştir. Yüzyıllarca gelişen ve büyüyen Topkapı Sarayı'nın planının belirlenmesinde Osmanlı Devlet felsefesi ile saray teba ilişkilerinin büyük rolü olmuştur. Ayrıca, Topkapı'nın ilk inşa edildiği dönemde, Fatih Sultan Mehmed'in babası Sultan I'ı, Murad'ın Tunca Nehri kenarında yaptırmış olduğu ve günümüze sadece kalıntılara ulaşan Edirne Sarayı'nın planından olduğu kadar ihtişamından da esinlenildiği bilinmektedir. Topkapı Sarayı'nın planı, çeşitli avlular ve bahçeler arasında devlet işlerine ayrılmış daireler, hükümlerin ikametgahı olan bina ve köşkler ile sarayda yaşayan görevlilere mahsus binalardan oluşur. Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında, İstanbul Yarımadası'nın ucunda bulunan saray burnundaki Bizans Akropolü üzerine inşa edilen saray, 1400 metre uzunluğundaki Sur Sultanı denilen yüksek ihata duvarları ile karadan, deniz tarafından ise Bizans surlarıyla çevrilmiştir. Sarayın kapladığı alan yaklaşık 700 bin metrekaredir. Bu alanın önemli bir bölümü Has ayrılmıştır. Topkapı Sarayı temelde Birun ve Enderun olmak üzere iki teşkilattan oluşur. Harem, Enderun'un bir bölümüdür. Sarayın oturum planı, merasimleri, mekanları bu teşkilata göre düzenlenmiştir. Topkapı Sarayı, Bab-ı Hümey'ün, Bab-ı Selam ve Bab-ı Sade adlı üç ana kapı, dört avlu, harem, has bahçe, gülhane ve bahçelerden oluşur. Topkapı Sarayı, mütevazı bir saraydır. İmparatorluğun büyük harcamaları daha çok muhteşem camiler, kışlalar, köprüler, Kervan saraylar ve konaklama tesisleri için yapılmıştır 16. yüzyılın ünlü mimarı Mimar Sinan bile bu sarayda sadece bir bölüm inşa etmiştir. Ama sarayın kendine özgü binaları, nefis çinileri ve tablatla iç içe geçmiş yapısı kadar saray burnundaki konumu da ona doğal bir güzellik ve ihtişam verir. Öte yandan Topkapı Sarayı'nın olağanüstü zenginlikteki koleksiyonları ve son derece ilgi çekici hikayelerle örülü tarihi bu sarayı dünyanın en görülmeye değer saraylarından biri kılar.